Onlar bizim için Rabbine dua ette, Rengi neymiş, açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o sapsarı rengi bakanların içini açan bir sığırdır dedi.